Satranç'ın normal vakitlerde ibadete engel olmadığı hallerde oynanması ve öğretilmesi durumu dinen nedir demiş. Tabii santranç ile ilgili, santrançın hükmü ile ilgili fakihlerimiz, alimlerimiz farklı kanaatlere sahipler. Mesela Hanifi mezhebinde çok sıcak bakılmamış santranca. Şafi mezhebinde belli kayıtlarla, kurallarla oynanılmasına caiz denilmiş. Ancak şimdi genel kanaat kendisiyle fetva verilen görüşe göre santranç oynanılabilir. Ancak genel kurallara uymak lazım. Genel kurallar nelerdir? Öncelikle bir çay için bile olsa araya hiçbir şekilde birisi yenildiği zaman ötekisine verecek şekilde. Yani özetle kumara dönüştürülmeyecek. Küçücük bir şey için bile olsa. Ve yine yapması gereken ibadetleri aksatmayacak. Günlük vazifelerini engellemeyecek. İşine gücüne bakacak. Yani eğer hani bir çorbadaki tuz gibi bırakılıyorsa santranç içinde geçerli diğer şeyler içinde geçerli caiz olabilir ama bir insan gecesini gündüzünü ona verecekse ailesinin ihtiyaçlarını karşılamayacak şekilde onunla uğraşacaksa namaz vakti gelecek haydi salat diyecek müezzin ama kendi sonun başında kalacaksa elbette o zaman doğru olmaz. Bu genel kurallara riayet ediliyorsa problem olmaz inşallah. Evet.